Arkadaşlar. Sesim geliyorum arkadaşlar. Evet hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. <Gülüyor> Bu arada biraz bir belli enfeksiyonum var sesim çok iyi çıkmayabilir dersi boyunca biraz da siz bir şekilde işleyebilirim dersi kusura bakmayın <gülüyor> teşekkür ederim bu akşam bu sud efendi işleyeceğiz <gülüyor> sevim nasıl çalışmıyor. Evet. Ebu Suud Efendi bildiğiniz gibi Osmanlı uleması içerisinde en ilmi mertebesi itibariyle en şöhretlilerinden bundan dolayı kendisine bu Hanife Hessani ve Müftiyus Sakaleyn, yani e, iki varlığın, insan ve cinlerin, müftisi gibi isimler verilmiş. Yaygın kanaate göre bu defendi 1490'da İstanbul civarındaki Medres, Veidosköy'nde dünyaya gelmiştir. Çorum'un İskilip, ilçesinde doğduğu da söyleniyor. Ee, son zamanlarda heh, bakın bu Suud Efendi'nin baba tarafından dedesi Mustafa İmadi'dir. Anne tarafından dedesinin misali kuşu olduğu söylenmektedir. Son zamanlarda bu Suud Efendi ile alakalı e, onun Amidi e, Diyarbakırlı olduğu ile getiriliyor. Kürt e, Yüksel Hoca tarafından özellikle. E, ve aslında onun Kürt kendi bir alim olduğu ispatlanmaya çalışılıyor. Tabi bunun yani kimseye çok fazla bir faydası olacağı kanaatinde değilim. Eski alim derim. Mesela Osmanlı'nın Türk kökenli mi, Kürt kökenli mi olduğunu, Arap kökenli mi olduğunu tespit etmek bazen çok zordur. Niye? Çünkü onların öyle bir derdi yok. Yani Türk müdür, Kürt müdür, Arap müdürü böyle bir derdi yok. Mesela Fatih'in hocalarından Molla Gürani, Gayet Uleman isimli tefsiri var. Molla Gürani... <gülüyor> Tarihçilerin önemli bir kısmına göre sesim ekolu geliyor. Sizin bilgisayarınızla alakalı olabilir mi? Sizin bilgisayarınızı kontrol edin Hacer Hanım. Herkese ekolu mu geliyor sesim? Molla Gürani arkadaşlar, tarihçilerin önemli bir kısmına göre e, Kürt kökenlidir. Ben de Molla Gürani'yi çalışan bir insan olarak onun Kürt kökenli olduğunu zannediyorum. Doğduğu yer itibariyle. <gülüyor> Ancak e, Molla Gürani ile ilgili biyografi kitaplarında onun... Türk mü Kürt mü olduğu ile alakalı hiçbir tartışmaya şahitlik yapmıyoruz. Çünkü o dönem alimlerinin, o dönemki Müslümanlarının böyle bir derdi yok. Yani Türk mü Kürt mü olduğu ile alakalı bir meseleleri yok. Bu modern dönemlerde oluşan bir problemdir. ona dikkat çekmek istedim. Arkadaşlar, yani her zamanki bilgisayar açtım özel bir şey yapmadım bilemiyorum benim yapacak bir şeyim yok hışırtı konusunda yani benden kaynaklanan bir şey olacağını sanmıyorum. Sercan Bey size de hışırtılı mı geliyor ses? Slaytları almamız derken neyi kastettiniz? Slaytlar zaten görünüyor mu? <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar, e, bu Sud Efendi zeki bir insan, e, eğitim sürecini çok kısa bir sürede <gülüyor> ve parlak bir şekilde devam ettiriyor. Bir süre müderrislik yapıyor. Bursa'da ve İstanbul, kadı, Bursa'da ve İstanbul'da kadılık yapıyor. Daha sonra Rumeli Kazaskerliği e, yapıyor. 1545'te de şeyhülislam oluyor. Rüyasında şeyhülislam olacağını gördüğüne dair rivayetler var. Bugün bu Suud Efendi'nin kabriye arkadaşlar Eyüp meydanında. Bu Eyüp'te hani ortada bir fıskiye var ya caminin az dışında, kıble tarafında. O fıskiyenin 15 metre ilerisinde kıble tarafında küçük bir mezarlık vardır. E, Ebu Suud Efendi'nin kabri oradadır. Üstünde yalnız türbevari bir yapı yok. Yani kubbeli bir yapı yok. Açıkta. Ebu Suud Efendi pek çok Osmanlı aleminin aksine tasavvufa karşı hem de şiddetli bir şekilde karşı çıkmış. Mesela Cehri-Kıyami zikirlerini, Sufilerin devranını kafirlerin horos tepmesi olarak ifade etmiş. Mesela, o fetvalarında, Ertuğrul Düzdağ'ın neşretmiş olduğu fetvalarda, fetvalarla Osmanlı dönem kitabında, diyor ki, bir soru soruluyor kendisine. Ee, diyor ki, <gülüyor> zeyt diyor, <gülüyor> ee, bir tekkeye gitse, tekkede bir takım dervişlerin, Cennet cennet dedikleri birkaç köşkte birkaç huri isteyene versen anı bana seni gerek seni dediklerini duysa ne olur? El cevap kafir olur diyor bunu söyleyen. Cennet cennet dedikleri birkaç köşkle birkaç huri isteyene versen anı bana seni gerek seni diyen kafir olur cenneti küçümsemiş olur diyor. <gülüyor> Peki bu kıyami cehri zikirleri devranlı. E, zikir olaya, ibadet olarak atı derse, ibadet kelimesine ibadet olarak yaptığını söyleyen bir kimse ne olur? Kafir olur diyor. Eğer bunu ibadet olarak yapıyorum derse çünkü böyle bir ibadet yoktur. Gördüğünüz gibi çok sert. O yüzdendir ki e, benim kanaatim, bu benim tahminim. Osmanlı medreselerinde bu su Efendi'nin tefsiri mesela Beydavi ve Zemahşeri'ye kadar okutulmamış. Hadi Beydavi'yi geçtik, zemahçeri kadar bir okutulmamış, çok az okutulmuş. Bunun bence önemli sebeplerinden birisi, Ebu Suud Efendi'nin tasavvufa karşı bu sert ve haşin tavrıda tutulur. Çünkü Osmanlı alimlerine epey bir kısmı aynı zamanda tekçe şehirdir. <gülüyor> Evet, Ebu Suud Efendi, Kemal Zade'nin talebelerindendir. Ee, epey eserleri var. Daha çok tefsir ve fıkırla ilgili olmak üzere. Tefsirinin adı İrşadul Akles Selim İlâ Mezayel Kur'ân-ül Kerim ya da Kitab-ül Kerim'dir. Ee, Ebu Suud Efendi, arkadaşlar bu notları okursunuz. Ebu Suud Efendi'nin tefsirinin en önemli yönü belki, en orijinal yönü. Çünkü e, tefsirler genelde birbirlerinden istifade ediyorlar. E, birbirlerinden alıntılar yapıyorlar bazen de söylemeden. <gülüyor> e, tefsirlerin özgün yönleri de vardır ama bunlar çok da belirgin bir şekilde bazen karşımıza çıkmıyor. Yani bazen bakıyorsun ya bu tefsirle diğer tefsir arasında yöntem açısından ne fark var? Çok da ciddi bir fark yok. Hepsi birbirinin tekrarı gibi görünüyor. Ama yine de her tefsiri özel kılan bazı yönler vardır. Ebu Suud Efendi'nin tefsirinin en önemli özelliği en özgün tarafı ise bazı belagi nüktelerdir, yani belagat açısından, belahat ve fesahat, Kur'an-ı Kerim'in belahat ve fesahatteki icazını gösterme açısından, bu Suud Efendi'nin tefsiri, e, özgün yorumları ihtiva eden bir tefsir olarak karşımıza çıkmaktadır. Onun dışında, e, yöntem olarak, mesela Beydavi tefsirine çok benzer yani yöntem olarak hemen hemen Beydavi'da fark yoktur denilebilir ancak bazı mesela Beydavi tasavvufa sıcak bakan bir insandır. Hatta Kütah-Tai bir şeye intisab ettiği de söylenir ancak bu Suud tasavvufa çok sert bir şekilde eleştiri yönelten bir alim. Dolayısıyla bu açıdan farklılıkları var. Ama onun dışında işte esbabın bilgisi vermek, nasi mensub vermek, Kur'an'ın Kur'an'la tefsiri, Kur'an-ı Sünnet'e tefsiri, tabiyun sahabe tefsirleriyle tefsir etmek bunlar klasik divayet, dirayet tefsir usulü kitaplarında gördüğümüz özelliklerdir. Buraları geçiyorum arkadaşlar. Kendiniz okursunuz. Mesela burada işte Harut-Marut kısasıyla alakalı orada geçen e, İsrailiyat e, türlü rivayetlere bazen tepki gösterdiği de oluyor. <gülüyor> en önemli kaynakları Beyda Vizemahşerî ve Razi'dir. Etkilediği tefsirler arasında da burada vermiş mi söylemiş mi bilmiyorum ama e Alusi'nin tefsirini Burada söylemiş. Evet. Bu ve Alusi ama özellikle Alusi tefsiri üzerinde etkisi çoktur. Karşı şeypilislam derken Alusi e, Ebu Sud Efendi'yi kasteder. Ebu Sud efendi bu tefsiri Türkçe'ye de tercüme edilmiş ama yani Ebu Suud tefsirinin Türkçe'ye tercüme edilmesi ne kadar anlamlı o gerçekten tartışılır, tartışılmalı. Çünkü Ebu Suud Efendi'nin e, Türkçe tercümesini anlamak belki Arapçasını anlamaktan çok çok daha zor olabilir. Ayşe Hanım bir soru sormuş, ibadet geniş bir kapsama sahip değil mi daraltmış oluyor anlamını. Evet, şimdi Ebu Suud Efendi'nin bu görüşü şu tabi. Yani bir şeye ibadet diyebilmemiz için onun Kur'an ve sünnette bir temelinin, bir delilinin olması gerekiyor. Kur'an ve sünnette doğrudan delilini bulamadığımız bir şeyi ibadetini olarak kabul edemeyiz diyor. Ee, yani orada o ifadeyi özellikle kullanmış. Yani bunu bir ibadet olarak yapıyoruz derse kafir olur diye. Bu tartışılabilir tabi. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de zikirle alakalı Ya eyyülebine <gülüyor> amin etkı Allah'a bir kankesir diyor. Malum olsun. Allah'a çok, çok zikredelim. O zikram kesirinin içine e, Allahı <gülüyor> almak üzere yapılan her şey girebilir. Bu yaptığımız dersse belki o manada zikram kesirinin şunulu içerisine dahil olabilir. Yani ben de o kanadte Abu Sud o konuda Abu Sud Efendiyle kesinlikle aynı kanadte değilim. <gülüyor> Yine Yunus Emre'nin cennet cennet dedikleri birkaç köşke birkaç uğri e, şiiriyle alakalı da söyledikleri e, şeyler gerçekler. Çok sert şeyler. Yani sufiler buna benzer şeyler çok söylerler. İşte Azim Mahmud ehli dünya dünyada, ehli ukba her biri bir sevdada bana Allah'ım gerek e, sözünde olduğu gibi. Burada sufilerin gayesi <gülüyor> cennetin değerini küçültmek değil. Yani bilakis e, Allah'ın rızası ile karşılaştırıldığında e, e, her şeyin cennet dahil olmak üzere çok basit olduğunu bulamaktır. Başka bir şey değildir diye düşünüyorum. <gülüyor> Arkadaşlar benim sesim yani malum hastayım biraz ondan dolayı kısık geliyor olabilir bilgisayarın ayarlarına bakıyorum da burada bir sıkıntı görünmüyor yani evet şimdi metni okumaya geçelim Seyyidübillah Bismillah meselüllezîne yunfikûne emmâ alehum fi sabilillah. evet Allah'ın Rızası. demişsiniz yani Tevbe suresinde hani ridvanum minallâhi ekber buyuruyor ya arkadaşlar bu ayet-i bakın. Yunus Emre'nin, Aziz Mahmud Sufilerin söylediği sözler tamamen o ayetin e, şiirsel dille ifadesinden başka bir şey değildir yani. Orada Allah Teala e, cennette vaat ettiği şeyleri anlatıyor. İşte köşkler, huriler, gılmanlar en sonunda diyor ki وَرِضْوَانُ مِنَ اللّٰهِ اَكْبَرْ Allah'ın rızası en büyüktür. Bu <gülüyor> slide nasıl yok? nasıl kayboldu anlayamadım. Hmm. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar. <gülüyor> Saydı fi Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği. Ey fi buhuhi lkhayrat min elvacibi vennefle. Yani vacip olsun, nafile olsun hayır yollarına sevk etme, hayır yollarına verme konusunda diyor. Kemeseli habbetin bir tohum gibidir. Yani la buddemin, şimdi e, burada ne neye benzetilmiş oluyor? Allah yolunda infak edenler bir tohuma benzetilmiş oluyor. Dolayısıyla burada bir e, takdir yapmamız lazım. E, bakın burada takriri denilmiş, o takdiri olması lazım. La buddemin takdiri mudafin fi احد الجانبين yani e, ya meselullezine yunfikun de ya da kemesali de bir takdir yapmamız lazım yani nasıl olacak ey meselu nefakatihim kemesali habbatin umrun nafakası e, misali onların verdikleri verdikleri sadakaların hayır hasenatın e, durumu tohumun durumuna benzer. Ya da Ev ya da onların durumu tohum eken kişinin durumuna benzer. Anlaşıldı mı? Yani ya insanı insana benzeteceğiz ya da onların nefakasını yani nesneyi nesneye benzeteceğiz. En betet seb'a sene bile başak çıkarır. Otobulun ey akhrajat saqal yani öyle bir e, ne deriz buğdayın neyi olur? Buğdayın sapı mı denir artık? Ayak diyor ya. Ama ne denir bilemiyorum. Sap mı deriz? Evet, bu yani bir sap olur otobulda. Teşaa'abe minha sebu'un ondan 7 tane başak çıkan li kulli vahidatin minha sumudun ondan her birinde bir başak olur fe kullu sumbule tin her başakta yüz tane olur kema yushahidu zalike zerrati ve dakhni fi al-aradi ve verimli arazilerde bugün de görüldüğü gibi diyor mesela tohum attığı zaman e, verimli toprakta verimsiz toprağa göre çok daha fazla ürün alınabiliyor bel exara min zelike ya da bundan daha fazla bile olabilir ve isnadul inbati ila al-habati mecaziye şimdi burada e, ne denildi ...enbetet bitirir denildi. Ne bitiriyor? Tohum. Tohumun kendisi bunu yapmaya kadir mi? Yani tohumun kendisi bitirebilir mi? Ve isnadül inbat ilal habbeti ya bu bitirme işinin e, e, başak bitirme, buğday bitirme işte. Bu, bunun e, tohuma isnad edilmesi mecaziyun. Mecazidir ki isnadıhi ila al-ard ve ki ila al rabii e, yeryüzüne ve eee rabi' dedi bahar edilme, edilmesi gibi yani mesela bahar ağaçları yeşertti dediğimizde baharın kendisi mi yapıyor onu hayır burada e, mecazi bir isnat var bu adet temsilu, fi. Peki neden böyle bir temsil diye anlatım yoluna gidilmiş Diyor ki bu temsil kat kat fazla mükafat vermeyi tasvir etmek üzere yapılmıştır. beyne <gülüyor> yereyi Sanki bakan kişinin gözünün önünde bu olay cereyan ediyor gibi anlatılmış. Yani canlı bir tablo gibi gözümüzün önüne seriliyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in kullandığı bir üsluptur. Yani olayları, hadiseleri canlı bir tablo gibi gözümüzün önüne getiriyor, tasvir ediyor. وَاللّٰهُ يُبَعْفُ فِرْكَ الْمُبَعَافَةَ Allah kat kat verir اَوْفَوْقَهَا yani Tirkel Mudaafet'e dediği hani 1'e 700 vermiş oluyor ya orada, ya da 1'e 700'den daha fazla da verir, verebilir. İlâ mâ Allahu Teala yani Allah'ın dilediği noktaya kadar, dilediği kata kadar Allah verebilir. Sadece 700'de de sınırlandırmak e, doğru olmayabilir diyor. Limen yaşa dilediği kimselere limen yasha'u an yudaa'ifa lahu yani kat kat vermeyi dilediği kişilere bir fadlihi hüve <gülüyor> bi nimet isayesinde ale haseli halil eden kişinin haline göre nasıl hal min ihlasihî ve ta'bihî ihlasına göre Gayretine, emeğine göre, yorgunluğuna göre وَلِذَارِكَ تَفَاوَتَتْ مَرَاتِبُ الْاَعْمَالِ fi مَقَادِيرِ سَوَابِ Bundan dolayı da sevapların miktarlarını değerlendirme, uçmak konusunda amellerin mertebeleri farklı olmuştur. diyor Yani e, mesela aylık geliri üç bin lira olan bir adamın e, bir Galiba na bir yardım kampanyasına yüz lira katkı sunmasıyla aylık geliri elli binler olan bir insanın yüz lira katkı sunmasının manevi getirisi herhalde aynı olmayacaktır. Allahu Vassiyon. Allah geniştir. Yani Vassiyon niye burada Vassiyon isim getirmiş oluyor? Yani vermekle fakirleşiriz diye korkmayın. Vermekle fakirleşmezsiniz. Çünkü bu verdiğiniz her şeyi de kainatta gördüğünüz her şeyde yaratan Allah'tır ve her şey onun malıdır, vasiyetidir. Onun fazlı, keremi çoludur. لا يضيق عليه ما به من الزياده. Yani Allah kuluna kat kat vermekle bir şey kaybetmez. <gülüyor> Arkadaşlar kusura bakmayın Bugün sabahtan itibaren bayağı bir gürültü başladı Sizi de rahatsız edecek sesler geliyordur Buradan özür dilerim Onun için Alimun biniyetil munfüki Allah alimdir Bilir neyi bilir İnfak edeni niyetini bilir Ve miktarı infakı bilir İnfakırın miktarını bilir ve keyfiyyeti tahsili ma'anfakfahu ve infak ettiği şeyleri nasıl, hangi yollardan tahsil ettiğini de gayet iyidir. Burada Hasan Basri'nin güzel bir sözünü hatırladım. Diyor ki, bir malın nereden geldiğini öğrenmek istiyorsanız, nereye gittiğine bakınız. Haydan gelen oraya gider. Diyoruz ya, yani helal yoldan kazanılmışsa yine helal yollara gider. Hayır yoluna gider. Ama haram yoldan, kötü yollardan kazanılan para <gülüyor> kötü yollara gidecektir. Ellezîne <gülüyor> <gülüyor> yunfikûne Mallarını Allah yolunda infak edenler Cümle tutmup Bu mütteda cümlesidir. Yani sıfat filan değildir. Bu iddia yedir cümleye iddia yedir. bu cümle getirilmiştir ne için? Libeyani <gülüyor> keyfi getirin ifa ki. keyfi açıklamak için. O infak ki bu buyi nafbu bil temsil el metkur az önce zikredilen temsilde fazileti anlatılan, sünnü anlatılan infakın keyfiyeti nasıl olacak? Yani nasıl verilmeli? Verirken nasıl vermeliyiz? Allah yolunda infak ederler. Sonra <gülüyor> ma infak ettikleri şeyin peşinden getirmezler e ma enfakuhu yani o infak ettikleri şey <gülüyor> bu cümleyi niye söyledi ya bu arkadaşlar